Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Gündoğdu. Türkiye genelinde plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında meydana gelen yangınların listesini çıkararak yangın haritası oluşturdu. 2021'de 121 yangının çıktığını belirten Doçent Doktor Gündoğdu, 1 ton plastiğin yanması ile 1 ton karbondioksit gazının atmosfere yayıldığını vurgulayarak böylelikle çok miktarda zehirli kimyasal besin zincirinden içme suyuna kadar dahil oluyor uyarısında bulundu. Aynı zamanda mikroplastik araştırma grubu kurucusu ve Yeşil Gazete yazarı olan doçent doktor Sedat Gündoğdu, dünya genelinde plastik ve geri dönüşüm fabrikalarındaki yangınların artması ve 2020 yılı Ocak ayında Interpol tarafından konuyla ilgili bir rapor yayınlanmasının ardından Türkiye'deki durumu incelemek için bir proje başlattı. Bu sektördeki fabrikalarda çıkan yangınları haber siteleri gibi açık kaynaklardan elde ettiği bilgilerle listeleyen Gündoğdu, kurduğu sistemle bunu haritalandırdı. Haritaya göre belli bölgelerde yoğunlaşan yangınların en çok yaşandığı iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa ve Adana. DEA'nın aktardığına göre 2019 yılından sonra bu tip yangınlarda ciddi bir artış olduğunu belirten doçent doktor Gündoğdu, 2019 yılında Türkiye'de, ...33 plastik ve geri dönüşüm fabrikasıyla ilişkili depo yangınlarının olduğunu rapor ettik. 2020 yılına gelindiğinde sayının 33'ten 65'i çıktığını gördük. 2021 yılında sayı birden 121'e çıktı. Hatta 2022'nin başında bile Ocak ayının ilk 10 gününde 3 yangın çıktı. Bu sektördeki fabrikalarda her 2-3 günde bir yangın çıkıyor. Plastik yanıcı bir madde ve özellikle depolama koşullarında birinci derecede yangın riski taşıyor... Özenli toplanmadığı ayrı ayrı depolanmadığı müddetçe yanma riski var. Dolayısıyla önlemlerinde buna göre alınması gerekiyor diyor. 2022 CXO sürdürülebilirlik raporu iş dünyasında iklim krizi nedeniyle duyulan endişenin arttığını ortaya koydu. Üst düzey yöneticilerin ve şirketlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki endişeleri ve eylemleri incelendi. 21 ülkeden 2000'e aşkın üst düzey yönetici araştırmaya katıldı ve rapora göre üst düzey yöneticilerin %89'u iklim krizinin yaşandığını kabul ederek katılımcıların %63'ü de kurumların iklim krizi konusunda son derece endişeli olduğunu belirtti. İklim değişikliğinin etkileri yöneticilerin gündeminde büyük yer kaplıyor. Yöneticiler %79'u dünyanın iklim değişikliğine yanıt verme konusunda dönüm noktası geldiğine de inanmış. Bu oran 8 ay önce ankete göre %20 artmış durumda. Artan endişelere karşı katılımcıların %88'i hızla harekete geçilmesi halinde iklim değişikliğinin dünya üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin sınırlandırılabileceği konusunda imser. Bu oran bir önceki araştırma da %63 seviyesindeydi. Katılımcıların %97'si iklim değişikliğinin kurumlarını çoktan olumsuz yönde etkilediğini belirtti ve %50'si ise bu durumdan operasyonlarının yani iş modellerinin, tedarik zincirleri gibi konuların olumsuz etkilendiğini vurguladı. Katılımcıların %81'i ise son 12 ayda yaşanan aşırı iklim olaylarından kişisel olarak da etkilendiklerini söyledi. %81 katılımcılar yasa düzenleyicilerin, hissedarların, Halkın ve çalışanların iklim krizine karşı harekete geçmesi yönünde baskı yaptıklarını dile getirdi. Yöneticilerin 3'te 2'si şirketlerin daha sürdürülebilir malzeme kullandığını ve enerji verimliliğini arttırdığını belirtirken, yarısından fazlası enerji verimliliği sağlayan iklim dostu makineler, ekipmanlar ve teknolojiler kullandıklarını söyledi. Katılımcıların büyük bölümü hava yolu ulaşımını azalttığını vurgularken, çalışanların iklim değişikliği eğitimleri verdiklerini de kaydetti. Tüm bu olumlu adımlara karşın şirketlerinin kültürlerine iklim duyarlılığı konusunu eklemede ve üst düzey yöneticilerin daha anlamlı bir dönüşmeye girmeye ikna etmekte de sorun yaşadıklarını ifade ediyorlar. Çin Ulusal Radyosu'nun Bloomberg NEF verilerine göre derlediği haberde 2021 yılında temiz enerji yatırımları 2020 yılına kıyasla %27 arttı ve toplam 755 milyar dolara ulaştı. Yapılan hesaplamalara göre 2050'ye doğru karbon nötr seviyelere ulaşabilmek için yatırımları 2025 yılına kadar 3'e katlamak, daha sonraki yıllarda ise 2 katına çıkarmak gerekiyor. Başta rüzgar, güneş ve diğerleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına gelen yatırım miktarı %6,5 artarak 366 milyar doları buldu. Elektrik sektörüne yapılan yatırımlarsa bir önceki yıla göre %77'lik bir artışla, 273 milyar dolara ulaştı. Bölgeler bazında ise Asya tüm yatırımların yarısını gerçekleştirdi. İlk sırada yer alan Çin ise enerji dönüşümüne toplam 266 milyar dolar yatırım yaptı. Tayland Körfezi'nde bir şirkete ait deniz demirleme istasyonunda tankerleri yüklemek için kullanılan denizaltı hortumundan 25 Ocak'ta 20 ila 50 ton civarında petrol sızdığı tahmin ediliyor. Tankerleri yüklemek için kullanılan denizaltı hortumunda gerçekleşen sızıntı ile ilgili şirket tarafından yapılan açıklamada Bangkok'un güney doğusundaki Rayong eyaletinin Mae Ramhong Plajı'na kadar petrolün ulaştığından bahsediliyor. Mehmet Alaca'nın Anadolu Ajansı'ndaki haberinden aktardığına göre şirket tarafından plaja ulaşması engellenemeyen ham petrol sızıntısı dolayısıyla olağanüstü hal ilan edildi. İklim krizine ve fosil yakıtlara karşı Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil